Nestağfirullah, nesta'izu billah, bismillah, velhamdülillah, ve selamu ala resulillah. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Sevgili dinleyicilerim, kıymetli kardeşlerim. Davayı yüklenenlerin, kutlu önderlerin, mübarek mürşitlerin, Allah'ın seçkin elçisi, peygamberlerin mübarek hayatlarından, hayatlarımıza ibretleri, gafletten kurtulmak adına paylaşmaya, ahir zaman sahabesi olmak ümit ve arzusuyla devam ediyorduk. Hz. Davud aleyhisselam, Yakub aleyhisselamın soyundandı. Peygamber olduğu millet, İsrail oğullarıydı. Bölgesi, Filistin topraklarıydı Hazreti Davud aleyhisselamın niteliklerini Allah Kur'an'da şöyle beyan buyuruyordu Allah'a dönük bir kuldu O daima Allah'a yönelirdi Güç ve kuvvet sahibiydi Ey peygamber Onların söylediklerine sabret Güçlü kulumuz Davud'u an diye Sa'd suresinde 17. ayette ifade edildiği gibiydi. Allah katında yakın ve makam sahibiydi. Allah katında yakınlık ve makam sahibiydi. Yine Sa'd suresi 25. ayette Gerçekten Davud'un bizim katımızda ''Bir yakınlığı ve güzel bir akıbeti, makamı vardır.'' buyuruluyordu. Bilgindi. Nemül suresi 15. ayette, ''Gerçekten biz Davud'a ve Süleyman'a bir ilim verdik.'' buyuruluyordu. ''Dağlar ve taşlar, kuşlar onun emrindeydi. Onunla birlikte, Allah'ı anardı. Enbiya Suresi'nin 79. ayetinde "Davud ile birlikte tesbih etmek üzere dağları ve kuşları ona bağlı kılmıştık." buyruluyor. Ve yine Saat Suresi 18 ve 19. ayetlerde "Doğrusu biz akşam ve sabah onunla beraber tesbih eden" Dağları, kuşları da toplu halde O'nun buyruğu altına ağırmıştık. Her biri O'na yönelmekteydi. Dağlar ve taşların, kuşların bu yönelişi, Hz. Davud aleyhisselam ile birlikte tesbihi şu ilahi emir gereğiydi. Sebe suresinin 10. ayetinde, Ey dağlar ve kuşlar! Davud tesbih ettikçe siz de onu tekrarlayın, buyuruluyordu. Sevgili kardeşlerim, saygıdeğer dinleyicilerim, Hazreti Davud Aleyhisselam'ın öylesine güzel bir de sesi vardı ki, onun sesine tüm dağlar ve kuşlar iştirak ederlerdi. Çınlar öterlerdi. Hazreti Davud aleyhisselam, Zebur'u okuduğu zaman insanlar, cinler, vahşi hayvanlar, etrafında halkı olur dinlerlerdi. Bu Hazreti Davud aleyhisselama verilmiş olan bir özellikti. Enbiya suresinin 80. ayetinde, Zırh yapma sanatını da bilirdi. Geçimini bu yolla temin ederdi. Enbiya suresinin 80. ayetinde Ona sizi savaşta korumak için zırh yapmayı öğrettik buyruluyordu ve Geniş zırhlar yap. Dokumasını sağlam tut diye ona demiri yumuşak kıldık buyruluyor Sebe 10 ve 12'de. Hazi Davud aleyhisselamın Demire istediği şekle verilebilmesinin ayrı bir özelliği de vardı. Hz. Davud Aleyhisselam ateşsiz ve dövmesiz demire mum gibi istediği şekli verebiliyordu. Demiri kumaş gibi dokuyordu. Bu hal Hz. Davud Aleyhisselam'a verilen bir mucizeydi. Mucizesi ise peygamberlik alametiydi. Davud aleyhisselam gerçek bir fazilet sahibiydi. Bu ona Allah'ın bir ihsanıydı. Sebe 10. ayette Gerçekten Davud'a bir fazilet verdik buyuruluyordu. Sevgili kardeşlerim peygamberlerin ortak özelliklerinden biri olarak Hz. Davud aleyhisselam da ibadete düşkündü sloganların ve söylemlerin değil de icraatın, fiiliyatın ve eylemlerin elçileriydi peygamberler. Onun bu durumu peygamberimiz Aleyhisselam tarafından da şöyle övülmüştü. Allahu Teala'ya en sevimli olan namaz Davud Aleyhisselam'ın namazıdır. Yine Allahu Teala'ya en sevimli olan oruç da Hazreti Davud'un orucudur. Hz. Davud aleyhisselam gecenin yarısında uyurdu ve gecenin üçte birinde namaz kılardı. Gecenin altıda birinde yine uyurdu. Davud aleyhisselam bir gün oruç tutardı, bir günde yerdi diyor Allah Resulü aleyhisselam. İbadete devam ve takva açısından onun bu hareketi çok güzel bir örnek bizlere. Davud aleyhisselam, Allah'ın vahyine mazhar bir peygamber. Ona dört büyük müshaftan, kitaptan biri verilmişti. Ona lütfedilen kitabın ismine Zebur denilmişti. Allah Azze ve Cel Enam 84, Nisa 163 ve İsra 55. ayetlerde Davud'a Zebur'u verdik buyurmaktaydı. Hazreti Davud Aleyhisselam'ın mücadelesi, temelde ve aslında, hakikatte ilahi kelimetullah davası, yani Allah'ın kelimesini, kelimetül ulyasını, mübarek kelimesini hayatın merkezine koyarak bütün cihana ulaştırmak. Hz. Adem ile Hazreti Muhammed'in el-Emin el-Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin ortak dini tebliğleri İslam'dı. Davud aleyhisselam da İslam peygamberiydi. Hazreti Davud'un mücadelesi peygamberliğinden önce başlamıştı. Talut'un ordusunda er olarak savaşlara katılmıştı. Talut o zaman mümin bir kraldı. Zalim Calut'a savaş ilan etmişti. Talut'un ordusunda er olarak ona da katılmak nasip olacaktı ya. Ordu yürümüştü. Çöl uzundu, askerler Susuzdu Talut askerlerine Allah Sizi ırmakla deneyecek Bir avuç sudan Başka içen benden Değildir dedi Irmağa gelince Pek azı hariç Büyük çoğunluk kana kana Su içti Savaştan vazgeçti Taluta uyanlar Suyu sadece avuçlayanlar Irmağın karşısına geçebildi. Suyu içenler savaş yapmaya gücümüz yok dediler. Oturup beklediler. Az ve fakat saf olan müminler nice az topluluk çok topluluğa Allah'ın izniyle galip gelmiştir. Üstün gelmiştir. Allah sabredenlerle beraberdir diye birbirlerine Azim ve şevk verdiler. Calut ordusuyla Talut'un ordusundakiler bir noktada karşı karşıya geliverdiler. Hemen ellerini açıp şöyle dua ediyorlardı. Rabbimiz bize sabır ver. Sabır yağdır üzerlerimize. Sebatımızı da arttır. İnkar eden millete karşı bize yardım et diyorlardı. Onları Allah'ın izniyle bozguna uğrattılar. Davud, Calut'u öldürdü. Allah subhanahu ve teala, Davud aleyhisselama hükümdarlık ve hikmet verdi. Ve ona dilediğini öğretti. Allah'ın insanları birbiriyle savması olmasaydı, yeryüzünün düzeni bozulurdu. Fakat Allah Âlemlere lütufkardır diye Bakara 249 ve 251. ayetler arasında bu noktalar ifade edilmekteydi. Hz. Davud aleyhisselam peygamberdi. Bunun yanında kendisine hükümdarlık da verilmişti. Peygamber ve hükümdar olarak tevhid mücadelesini hayatının ön planında sergiledi. Allah'ı bir tanımaya ve O'na kulluk etmeye davet etti. Sa'd suresi 20'de ve Bakara 251. ayetlerde, O'nun hükümdarlığını kuvvetlendirmiştik. O'na hikmet ve hakkı batıldan ayırma yeteneği vermiştik denilmekteydi. Daha sonra Allah subhanahu ve teala, Davud aleyhisselama şu emri vermişti. Ey Davud! Biz seni yeryüzünde bir halife yaptık. O halde insanlar arasında adaletle hükmet. Çünkü devlet sevgili kardeşlerin adaletle yönetilirdi. Saltanat adaletle korunurdu. Adaletin olmadığı yerde gerçek devlet, ve iyi bir idareden bahsedilemezdi. Çünkü zulüm yıkılışı davet ederdi. Adalet her şeyi yerli yerine, yani olması gereken yere koymak, ilahi ölçülere göre kişiyi hakkına kavuşturmak demekti. Bu ölçüye göre Allah'ın hakkı da kendisine ortak koşmamak ve onu birlemek, bir tanımaktı Allah Azze ve Celle'nin Hakkının tanınmadığı yerde Kul hakkından söz edilemezdi Adaletli kişi Önce Allah'a hakkını veren Yani onu birleyen ve Noksansız kulluk edendi Sonra da Yaratandan ötürü Yaratılanları Hak ölçüleri içinde Görüp gözetmekti Davud Aleyhisselam bu emre göre insanlar arasında hükmetmişti. Enbiya 78 ve Sad 21 ile 70 20, 21 ile Sad 21 ile 25 ayetler arasında bunu görüyoruz. Ve ömrü boyunca devletini yönetmişti. Allah Subhanehu ve Taala verdiklerine karşılık Davud Aleyhisselam'ı ve hanedanını şükre davet ediyordu. Sebe 13. ayette Ey Davud Hanedanı! Siz Allah'a şükür için çalışın. Kullarımdan hakkıyla şükreden azdır. Tevhid mücadelesinde devamlı güçlük çıkaran İsrail oğulları Davud Aleyhisselam'ın tarafından da en sonunda Maide 78. ayette öğrendiğimiz üzere lanetlenmişlerdi. Nimete şükür, küfre lanet adaletin gereği bir hükümdü. Davud Aleyhisselam bir gün ecel şerbetini içti. Fakat tevhid mücadelesi Adem peygamberle başladığı gibi onunla bitmedi. Devam etti devam ediyordu, devam edecekti. Allah subhanahu ve Taala her topluma peygamber göndermişti. Ancak, kitab-ı kadiminde, mübarek Kur'an'da, bulundukları ortam, gerçekleştirmiş oldukları mücadele ve örneklikleri sebebiyle yer edinmişlerdi. Onlardan biri de, Davud Aleyhisselam'ın oğlu olan Hazreti Süleyman'dı. Süleyman Aleyhisselam Davud Aleyhisselam'ın yerini almıştı. Onun oğluydu, ona varis olmuştu. Daha çok mülk ve saltanatıyla tanınmıştı. Öteki peygamberler gibi o da Allah'ın izniyle vahiy almıştı. Allah Kur'an'da onu anlatırken iyi bir kuldu diye anar. Ne güzel bir kuldu diye ifade eder. Allah'a dönük olduğunu ifade eder. Doğrusu o daima Allah'a yönelirdi diye Sad Suresi 30. ayette karşımıza nama gelir. Allah katında yüksek bir makama sahipti. Doğrusu onun katımızda yüksek bir makamı ve güzel bir istikbali vardır denilir değer dinleyicilerim, sevgili kardeşlerim, İnsanlara peygamber olarak geldiği gibi cinlere de hakimdi. Seb 12. ayette bu karşımıza çıkıyordu. Ve yine Neml suresi 16. ayette hayvanların dilini de anladığı ifade ediliyordu. Mescid-i Aksa'yı o yaptırmıştı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Mescid-i Aksa'nın inşasından sonra Hazreti Süleyman'ın yaptığı duayı bize şöyle ifade ediyor. Hazreti Süleyman, Beyt-i Makdis'in yapımı bittikten sonra Cenab-ı Hak'ta üç... Hazreti Süleyman, Beyt-i Makdis'in yapımını bitirdikten sonra Cenab-ı Hak'tan Allah subhanehu ve Teala'dan üç tane dilekte bulunmuştu. 1. İlahi hükümlere uygun hüküm verebilme kudreti. 2. Kendisinden sonra kimseye nasip olmayacak mülk ve saltanat. 3. Namaz kılmak için sadece Mescid-i Aksa'ya niyet edip gelenlerin, annelerinden doğdukları gündeki gibi günahsız hale gelmeleri. Allah subhanahu ve Teala, Hz Süleyman'a, bunlardan ilk ikisini vermişti. Üçüncü niyazının kabul olmasını, umarım diyordu, Rasul ü aleyhissalâtu O Allah'tan dilemişti. Ey Rabbim, beni bağışla. Bana, benden sonra kimsenin ulaşamayacağı bir hükümdarlık ver. Sen şüphesiz, daima bağışta bulunansın demişti saat süresi 35. ayette Allah azze ve cel istediğini vermişti verdiklerini Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyuruyordu saat 36 ve 38. ayetlerde bunun üzerine onun emrine rüzgarı bağlı kıldık emriyle istediği yere rahatça akar giderdi. Şeytanları da onun emrine bağlı kıldık. O, şeytanlardan kimi bina ustası, kimi de dalgıçtı, diğerleri de zincire vurulmuştu. İşte bizim başımız budur, diyordu. Süleyman'ın emrine de rüzgar verdik. Sabah gidişi bir aylık, akşam dönüşü bir aylık olan yolu alırdı. Edimiş bakır madenini ona su gibi akıttık. Rabbinin izniyle, idaresi altında cinlerden çalışanlar da vardı. İçlerinden kim emrimizden ayrıldıysa, ona cehennem azabını tattıracağız. O cinler, Süleyman'a mescitler, heykeller, Büyük havuzlara benzerleyenler ve taşınması güç kazanlardan her ne isterse yaparlardı diye Sebe 12 ve 13. ayetler arasında görüyoruz sevgili kardeşlerim. Hz. Süleyman Aleyhisselam rüzgar ve cinlere hakimdi. İstediğini onlara yaptırıyordu. Onun bu üstün hakimiyeti ilimle kuvvetlendirilmişti. Kuş dilini bilirdi. Bu özelliğini kendisi bir hitabesinde şöyle dile getiriyordu. Neml Suresi 16. ayette. Ey insanlar! Bize kuş dili öğretildi. Ve bizden her şeyden bolca verildi. Ve bize her şeyden bolca verildi. Doğrusu bu apaçık bir lütuftur. Süleyman Aleyhisselam peygamberdi. Tevhit mücadelesi vermekteydi. Aynı zamanda hükümdardı. Hükümdarı da ordu gerekiyordu. Onun da ordusu vardı. Her şey gibi ordusu da bir başkaydı. Bilinen ordulardan farklı bir yapıya sahipti. Neml Suresi 17. Ayette Süleyman'ın cinlerden, insanlardan ve kuşlardan müteşekkil olan ordusu toplandı. Hepsi toplu olarak gidiyorlardı denilmekte. Bir seferde Süleyman aleyhisselamın ordusu yürüyordu. Karınca vadisine ulaşmışlar, Karıncalarla karşılaşmışlardı. Sonunda karıncaların bulunduğu vadiye geldiklerinde Bir karınca, Ey karıncalar, yuvalarınıza giriniz, Süleyman'ın ordusu farkına varmadan sizi ezmesin dedi. Hazreti Süleyman aleyhisselam karıncanın sözünü duydu. Söylediklerine hayretle güldü. Ve Allah azze ve celle'ye şöyle dilekte bulundu. Rabbim baba ve anama Rabbim bana anne ve babama verdiğin nimete şükürde hoşnut olacağım yap. hoşnut olacağın işi yapmakta beni başarılı kıl. rahmetinle beni iyi kulların arasına kat. Nemi suresi 19. ayette bu muhteşem duayla şükrünü rabbine arz ediyordu. önemli olan iyi olmak, iyilerden sayılmaktı. Taç ve taht sahibi olmak önemli değildi. Çünkü geçiciydi. Devrin en güçlü hükümdarı olan Süleyman aleyhisselam, peygamber olmasına rağmen yine de iyilerden olmayı Allah subhanahu ve teala'dan dilemekteydi. Böylece tüm insanlara, insanlığın yolunu göstermekte güzel bir örnek olmaktaydı. Zaten Peygamberler daima söylemin değil, eylemin, hayatlarındaki örnekliğin temsilcileriydiler. Süleyman aleyhisselam ordusunda bulunan kuşları kontrol etti. Çavuş kuşu denilen hüd hüdü bulamadı ve şöyle seslenmişti. Neml suresi 20 ve 21. ayetlerde. Hüd hüdü niye göremiyorum? Yoksa kayıplara mı karıştı? Bana apaçık bir delil getirmelidir. Yoksa onu ya şiddetli bir azaba uğratırım yahut keserim diyordu. Sevgili kardeşlerim ordu demek disiplin demekti. Orduya disiplin gerekiyordu. Süleyman aleyhisselam da bu gereğe uymuştu. Önemli bir sebep yoksa izinsiz ayrılan hüd hüdü şiddetli şekilde cezalandıracağını tüm orduya duyurmuştu.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 Göklerde ve yerde gizli olanları ortaya koyan, gizlediğiniz ve açıkladığınız şeyleri bilen Allah'a secde etmemeleri için, şeytan kendilerine yaptıklarını güzel göstermiş. Onları doğru yoldan alıkoymuştur. Bunun için doğru yol bulamazlar. Yüce Arş'ın sahibi olan Allah'tan başka ilah yoktur diyordu Nemil Suresi 22 ve 26. ayetlerde. Hüt hüt getirdiği bu haberlerle iyi bir keşifçi olduğunu göstermekteydi ama acaba bu haber doğru muydu? Süleyman aleyhisselam hüt söylediklerini dinledi. Hemen hüküm vermedi. Hütsüz, hüt hüt habersiz gitmiş olsa da hüt hüt habersiz ayrılışının suçunu örtmek isteyebilir diye düşündü. Tahkiki uygun görmüştü. Şöyle buyurdu, Nemr suresi 27. ayette, Doğru mu söylüyorsun, yoksa yalancılardan mısın, göreceğiz. Emir, verilen haberi tahkik etmek mevkindeydi. Hemen inanamaz, ilk anda da reddedemezdi. Mü'minlere Allah'ın emri de, Hucurat suresi 6. ayette, böyleydi. Bir haber geldiğinde, onun doğruluğundan emin olacak tedbirlere başvurmak, acele etmemek gerekmekteydi. Haber önemliydi sevgili kardeşlerim. Önemi iki yönlüydü. Süleyman aleyhisselamdan başka bir hükümdar daha vardı. Tahtı da, tacı da bulunmaktaydı ve üstelik kadındı. Bu hükümdar ve milleti din bakımından da yoldan çıkmıştı. Allah'a değil güneşe tapmaktaydı. Süleyman Aleyhisselam'ın iki önemli sıfatı hükümdarlık ve peygamberlikti. Derhal haberlerle ilgilendi ve hüdhü de şu emri verdi. Şu mektubumu götür, sonra onlara at, sonra bir yana çekil, varacakları sonuca bak. Hütut hüt emredileni yaptı. Mektubu melike'nin tahtına bıraktı, çekildi. Ne yapacaklarına baktı. Ülkenin melikesi yani kraliçesi mektubu aldı, ileri gelen adamlarını çağırdı ve söze başladı. Neml Suresi 29 ve 30. ayetlerden anlıyoruz. Ey seçkin topluluk bana çok önemli ve şerefli bir mektup bırakıldı. O muhakkak ki Süleyman'dandır. Ve o mektubun ilk satırı Bismillahirrahmanirrahim'dir. Mektupta bildirilen emirler şöyleydi. Nemül Suresi 31. ayette gördüğümüz üzere. Bana karşı baş kaldırmayın. Ve bana Müslüman olarak gelin. Melike bu emri duyurdu. Devletin ileri gelenlerinin bu konudaki düşüncelerini sordu. Ey seçkin topluluk! Bana bu işim hakkında bir fikir verin. Sizin görüşünüz olmadan ben hiçbir işi yapmış değilim diyordu. Kur'an'da Nemil Sûreti 32. ayette görüyoruz ki, Kur'an'ın birçok bölümünde peygamberlere de müminlere de emredilen istişareyi o deremin büyük kraliçesi de kendi meclisinde yapmaktaydı. İleri gelenlerin cevabı şöyleydi. Biz güçlü kimseler ve zorlu savaş adamlarıyız. Emir senindir. Sen emretmene bak dediler. Melike, doğrusu hükümdarlar bir şehre girdikleri zaman orasını perişan ederler. Halkından şerefli olanları hor ve hakir kılarlar. Bunlar da böyle yapacaklardır. Ben onlara bir hediye göndereyim de, elçilerin neyle döneceklerine bakayım, der. Nemr Suresi 33 ve 35. ayetler arasında. Danışma iyi bir yönetimin gereğiydi. İdarecilerin mahkumiyet derecesinde göreviydi. Yakıp yıkma... Hükümdarların istila ettikleri ülkelerdeki ilk işiydi. Melike, önceki bilgisine dayanarak, biraz da taht kaygısına kapılarak, karardan önce danışma ve yoklama, istihbarat usullerine başvurmuştu. Kendi kendine bir takım diplomasi planları kurdu. Düşüncesini uygulamaya koydu. Elçileri hediyelerle Süleyman Aleyhisselam'a gönderdi. Elçiler, Süleyman Aleyhisselam'ın huzuruna çıktılar. Hediyelerini sundular. Süleyman Aleyhisselam hediyeleri kabul etmedi. Elçilere de şöyle diyordu Nemr Suresi 36 ve 37. ayetlerde. Dön onlara. Siz bana mal ile yardım mı ediyorsunuz? Allah'ın bana verdiği, Size vermediğinden daha hayırlıdır. Belki siz hediyenizle böbürlenirsiniz. Elçilerin reislerine hitaben de dön onlara. Ant olsun ki önüne geçemeyecekleri ordularla gelir, onları hor ve hakir oldukları halde oradan çıkarırım diyordu. Süleyman aleyhisselam ordusunun ileri gelenlerini topladı. Onlara ey seçkin topluluk, onlar bana teslim olmalarından önce, Melike'nin tahtını hanginiz bana geri getirebilir? Hanginiz bana getirebilir? dedi. Cinlerden kuvvetli ve becerikli olan bir ifrit, Sen yerinden katmadan ben onu sana getiririm. Eminim ki buna gücüm yeter, dedi. Kendinde ilahi kitaptan bir ilim bulunan kimse ise, Nemül Suresi 38 ve 40. ayetlerde gördüğümüz üzere, ''Gözünü açıp kapamadan ben sana onu getiririm.'' dedi. Çok geçmeden, Süleyman Aleyhisselam tahtı yanında buldu ve şöyle konuştu. ''Bu Rabbimin lütfundan, fazlındandır. Ben imtihan etmek içindir. Şükür mü edeceğim yoksa nankörlük mü yapacağım?'' Kim şükrederse, kendisi için şükretmiş olur. Kim de nankörlük ederse, muhakkak ki Rabbim, onun şükrüne muhtaç değildir. Ona yine de nimet verir, der. Nemül sürüsü 40. ayette. Süleyman aleyhisselam benzeri bir, başkasına verilmemiş saltanat ve nimetleri, sonsuz şükür ile karşılıyordu sevgili kardeşlerim. İnsanlara da, örnek oluyordu. Şükrü sadece dilinin ucuna bırakmıyordu. Hayatının her alında imanıyla, ameliyle, ahlakıyla, söylem ve eylemleriyle ortaya koyuyordu. Yoksa o da tesbihini alıp kenara çekilerek Allah'ın ayetlerini kendi aralarında dağıtarak zaferi ve galibiyeti umanlardan olabilirdi. Ama diğer peygamberlerin olmadığı gibi o da kenara çekip Sadece lisani dua ile nihayet ulaşmaya çalışmadı. O ve ona iman eden müminler, topyükün olarak hep birlikte hem evde hem işte hem meydanda oldular. Kavuşulan her nimet şükür ve Allah'a bağlılığı artırmalıydı. Kulu azdırmamalı, saptırmamalıydı. Bir tarafta Melike yol hazırlıklarını sürdürüyordu. Öte yanda Süleyman aleyhisselam etrafındakilere şu emri veriyordu. Melike'nin tahtını onun tanıyamayacağı hale getirin. Bakalım tanıyabilecek mi yoksa tanıyamayacak mı? Melike gelince tahtı kendisine gösterilerek, ''Senin tahtın böyle miydi?'' denildi. Melike, Sanki bu odur. Ondan önce de bize bilgi verilmişti. Biz Müslüman olmuştuk. Aslında Melike'yi o zamana kadar Müslüman, alma, Müslüman olmaktan alıkoyan Allah'tan başka taptığı şeylerdi. Çünkü kendisi inkarcı bir millettendi. Melike'ye denildi, köşke gir. Salonu görünce. Onu derin bir su zannetti, eteğini topladı. Süleyman aleyhisselam, doğrusu bu camdan, doğrusu bu camdan yapılmış şeffaf bir saraydır dedi. Melike, Rabbim, şüphesiz ben kendime yazık etmişim. Süleyman'la beraber alemlerin Rabbine teslim oldum dedi. Nemül suresi 44. ayette bunu görüyoruz. Melike ile birlikte milleti de Müslüman oldu. Güneşe tapmak zilletinden ve şirkinden kurtuldu, tevhidi buldu. Bu hükümdarlar seviyesinde yapılan ve kazanılan büyük bir tevhid mücadelesiydi. Peygamberin amacı yakmak, yıkmak, mahvetmek, hükümran olmak, toprak zapt etmek değildi. Gönülleri Allah'a çevirmek, İlahi kelimetullah görevini yerine getirmekti. Tevhid mücadelesi vermekti. Süleyman aleyhisselam işte bu olayla, bu ilkeye çok güzel bir örnekti. Süleyman aleyhisselam saltanatı kadar, adaletiyle de etrafa nam salmıştı. İdaresi altında bulunan insanlar, emniyet içinde yaşamaktaydı. Halli güç meselelerle, hall güç meselelerde kendisine danışırlardı. Bu konuda Kur'an-ı Kerim'den örnekler vardı ki, Enbiya Suresi 78 ve 79. ayetlerde bunu gözlüyoruz. Davud ve Süleyman'da milletin koyunlarının yayıldığı bir ekin hakkında hüküm veriyorlarken, biz onların hükmüne şahittik. Süleyman'a hükmetmeyi belletmiş öğretmiştik. Her birine hüküm ve hikmet verdik. Bu meselenin çözümü güvenilir kitaplarda şöyle yer alıyor sevgili kardeşlerim. Koyun sürüsü bir ekin tarlasına giriyor, zarar veriyor. Davud aleyhisselam sürünün kıymeti zararın miktarına denk olduğu için, tazminat olarak sürünün tarla sahibine verilmesine hükmetmişti. Süleyman aleyhisselam ise tarlanın sürü sahibine verilip, eski haline getirilinceye kadar ona bakmasını, sürünün de tarla sahibine teslim edilip, o vakte kadar sütünden, yavrularından, tüylerinden faydalanmasını taraflar için daha adil ve uygun bulmuştu. Davud aleyhisselam da evladının, oğlunun bu hükmünü beğenmişti. Süleyman aleyhisselamın adaletine dair bir örnekte bir hadiste şöyle geçiyordu. İki kadın ve onların iki oğlan çocukları vardı. Bunlar yolda yürürken, kurt gelerek birisinin çocuğunu kapı vermişti. Bunun üzerine çocuğunu kurt kapan kadın, ötekinin çocuğunu alarak, ''Kurt senin çocuğunu kaptı.'' diyor, o da itiraz ediyordu. Mesele önce Davud aleyhisselama, sonra da Süleyman aleyhisselama arz ediliyor kadınlara dinledikten sonra Süleyman aleyhisselam Bana bir bıçak getiriniz Çocuğu iki anne arasında paylaştırayım Demişti Bunun üzerine çocuğun annesi Aman öyle yapma Allah sana rahmet etsin Çocuk bu kadınındır Demiş Süleyman aleyhisselam da Kadının bu sözlerinden Çocuğun kendisine ait olduğunu Anlamış ve ona göre Hüküm vermişti Süleyman aleyhisselamın Atlara düşkünlüğü vardı. Bu hususta Kur'an-ı Kerim'in Saat Suresi 31 ve 33. ayetlerinde şöyle bir hatıra vardı. Ona bir akşamüstü çalımlı cins koşu atları sunulmuştu. Süleyman, doğrusu ben bu iyi malları, atları Rabbimi anmayı sağladıkları için severim. Koşup toz perdesi arkasında kayboldukları zaman, Artık yeter, onları bana getirin dedi. Bacaklarını, boyunlarını sıvazlamaya başladı. At, cengaverlerin kahramanlık, zafer, fetih ve asalet müjdecisiydi. Süleyman aleyhisselam da büyük bir cengaverdi. At, Allah'ın Kur'an'da kendisine yemin ettiği müstesna yaratıklardan bir tanesiydi. Andolsun, Allah yolunda koştukça koşanlara, and olsun kıvılcım saçanlara, sabah sabah akına çıkanlara ve tozu dumana katanlara, hep birden düşman topluluğun içine dalanlara diye Adiyat Suresi 1 ve 5. ayetlerde görülmekteydi. Bu dünyada herkese imtihan vardı. Süleyman aleyhisselam da her şeyden önce insandı, peygamberdi, sonra da hükümdardı. Bir ara Allah azze ve cel onun hükümranlığını zafa uğrattı. Kur'an'da bu olayı şöyle anlatıyordu. Ant olsun ki Süleyman'ı denedik, hükümranlığını zayıf düşürdük, sonra eski haline döndü. Saat 34. ayette gördüğümüz üzere bu konuda çeşitli rivayetler var ama Kur'an-ı Kerim bu rivayetlerin herhangi birini doğrular anlamda herhangi bir işaretle bulunmuyor. Ancak Süleyman Aleyhisselam bu imtihanı başarıyla kazanıyor. Ömrünün sonuna kadar mülk ve saltanatıyla nübüvvetin sorumluluğunda ve şükrün içerisinde yaşadı. Süleyman Aleyhisselam'ın vefatı da ilgi çekiciydi sevgili kardeşlerim. Cinlerin gaybı bilmediklerini de göstermekteydi. Allah Süleyman Aleyhisselam'ın ölüm şeklini Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyuruyordu. Sebe Suresi 14. ayette Süleyman'ın ölümüne hükmettiğimiz zaman ancak değneğini yiyen kurt onun ölümünü cinlere fark ettirdi. O ölü olarak yere düşünce, Ortaya çıktı ki, şayet cinler görülmeyeni bilmiş olsalardı, alçak düşüren bir azap içinde kalmazlardı deniliyor. Süleyman aleyhisselamın ölümü de bir tevhid mücadelesi niteliğindeydi. Çünkü gaybı Allah'tan başka hiçbir varlığın bilmediğini açıkça göstermekteydi. Her canlı gibi Süleyman aleyhisselam da vefat etmişti. Ancak onun ölümü ayakta olmuştu. Öldüğünü, değneğini kemiren kurt ilan etmişti. Mülke, saltanata sahip olan, peygamberlikle görevli bulunan Süleyman aleyhisselamın ayakta ölümü de düşündürücü bir tecelli ve büyük bir imdihandır, sevgili dinleyicilerim, kıymetli kardeşlerim. Zaten, bütün peygamberlerin sözleri, söylemleri ve eylemleri birer hikmet, işleri ise birer ibretti. Selam olsun tüm peygamberlere, selam olsun o peygamberlerin kutlu yarenlerine, selam olsun onların izlerinin sevdalarına. Radyo sohbetimizi bu hafta bitirirken belki adia süresindeki o ayetle tekrardan bitirmekte bereket var. Andolsun. Allah yolunda koştukça koşanlara, Andolsun kıvılcım saçanlara, Sabah sabah akına çıkanlara, Ve tozu dumana katanlara, Hep birden topyekün düşman topluluğun içine dalanlara, Selam olsun Nefs Mekkesinden, Gönül Medinesine hicret edebilenlere, Dualarımızdasınız sevgili kardeşlerim. Radyo sohbetlerimin 18. yılında bu haftaki sohbetimizi de tamamladık. Bendenizin tüm çalışmalarına, bu ve diğer radyo sohbetlerimize www.adnansensu.com web sitemden ulaşabilirsiniz. Ve Adnan Sensoy uzantılı sosyal medya hesaplarından ulaşabilirsiniz. Duamızdasınız. Duanızda olabilmek arzu ettiğimiz Ulaşabileceğimizi umduğumuz en büyük lütfu ilahidir. Amerika'dan Asya'ya, Antarktika'dan Afrika'ya, Orta Doğu'dan dünyanın her noktasına radyo vasıtasıyla ve internet üzerinden ulaşabildiğimiz tüm kardeşlerimize selam ve dua eder. Dua istirham ederiz. Allah'a emanet olunuz. Vesselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu.